Tilk ayatul Kur'an ve kitaben mubin. Tsin. Şunlar Kur'an'ın ve gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Hudew ve busra lil mu'minin. Müminler için hidayet, rehber ve müjdedir. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ O mü'minler ki namazı hakkıyla ifa eder, zekatı verir ve ahirete kesin olarak iman ederler. اِنَّ la لَا bil بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّ فَهُمْ <gülüyor> يَعْمَهُونَ Biz, ahirete iman etmeyenlere, yaptıkları işleri süsledik. O yüzden onlar, körelmiş bir vaziyette bocalar dururlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ Onlara çetin bir azap vardır. Ahirette ise, en çok ziyana uğrayacak olanlar da onlardır. Fakat sana gelince, ey Resûlüm! Hiç şüphe yok ki, Kur'an sana, her işi hikmet dolu olan, her şeyi mükemmel olarak bilen, Allah tarafından verilmektedir. Ib'qal Musa l-ahlihi, Inni anastuna Inni anastuna minha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 Ya Musa, innehu enallahu'l-azizul-hakîm. Dinle Musa, ben her şeye kadir, mutlak galip, her işi hikmetle dolu olan gerçek ilahım. Ve el-kı asâk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 düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu. Hatta ida atu ala wa din namli, "Bağışladılar. Namle, "Bağışladılar. Namle, dedi. "Namle, dedi. "Namle, dedi. "Daha da kimsenin kimsenin kimsenin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 فتبسم ضاحكا من قولها وقال رَبِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين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 Süleyman ve Mektup Süleyman'dandır. Ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, diye başlayıp, <gülüyor> <gülüyor> Bana karşı kibirlenmeyin. İtaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin, diye devam etmektedir.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 <gülüyor> Doğrusu dedi kraliçe, hükümdarlar bir ülkeye girince oranın düzenini alt üst eder, halkının eşrafını da sefil ve ile ederler. Evet. İstilacılar hep böyle yaparlar. وَاِنِّي فَنَاظِرَةٌ الْمُرْسَلُونَ Bunun içindeki ben şimdi onlara bir hediye gönderip, elçilerimin ne gibi bir cevap getireceklerini bekleyeceğim. فَلَمَّا Süleyman'a "Gel, bana mal mal "Allah bana verdiğinizden daha hayırlı Elçi Süleyman'a gelince, o elçiye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 Tevhid dinine girmesini engellemişti. Çünkü o kafir bir millete mensub idi. Kîle leheduhu lissarş felemmâ râethu hasibethu lücceten <gülüyor> ve keşefet ansâ kayhâ. Kâle innehu sarhum mumarradun min qavâri.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 وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ Şehirde dokuz çete vardı ki bunlar ülkede hep bozgunculuk çıkarır, iyileştirme ve düzeltme adına hiçbir şey yapmazlardı. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ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 Tanzur kayfa Bak işte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu Biz onları da kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik Fe <gülüyor> buyutuhum işte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır. İman edip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 Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz öyle.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 قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa O'na ortak saydıkları şeyler mi?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 Başka tanrı mı olur elbette olmaz ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar Emmen yucibul muzdar ida daa ve yekşifus su ve yec'alukum hulafa'l ard a ilahem ma Allah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 اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْ وَمَنْ يُرْسِلُرْ زِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اَا اِلَٰهُمَّ عَ O nesneler mi üstün?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 وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ صَادِقِينَ O nesneler mi üstün, yoksa mahlukları ilkin yaratan,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 <Sessizlik> Bunun içindir ki kafirler sahi dediler. Biz de babalarımız da ölüp toz toprak olduktan sonra biz mi diriltilip kabirden çıkarılacağız?' لَقَدْ Bize de, daha önce babalarımıza da bu dirilme vaat edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir. قُلْ سِيرُوا hele dünyayı bir dolaşın da suçlu kafirlerin akıbetleri nasıl olmuş görün. Sen,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 Deki, عَسَاءَنْ istediğiniz o azabın bir kısmı, belki de ensenize binmek üzeredir. وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْفُرُونَ Doğrusu senin Rabbin, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu, O'na şükretmezler. <gülüyor> Rabbin, onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا كِتَابٍ Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. اِنَّ هَذَا Bilesiniz ki bu Kur'an, Süleyman'ın bu kıssası gibi hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrail anlatmaktadır. وَإِنَّهُ وَرَحْمَةٌ Hem Kur'an, müminler için hidayet rehberidir, rahmettir. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ Senin Rabbin, onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir.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 Ayetlerimizi yalan sayan birer cemaat toplarız. Onlar bir araya getirilip Allah'ın huzuruna sevk olunurlar. حَتَّا اِذَا جَاءُوا قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا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 ''Kim de kötü işlerle gelirse, onlar da yüzü koyun ateşe yuvarlanırlar. Siz işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız?''